KRT'den herkese merhaba. Çağdaş Düşünme'ye hoş geldiniz. Her program olduğu gibi bugün de Profesör Doktor Niyazi Kahveci ile birlikteyiz. Geçen hafta ahlak konusuna giriş yapmıştık. Bu hafta da ahlak eğitiminden bahsedeceğiz ve eski ahlak eğitiminden bahsedeceğiz. Bunun yanında ahlaka dış faktörlerin etkisi, çocuğa ahlak eğitimi nasıl verilir bunları konuşacağız. Ve siyaset Türkiye'nin gündemini en çok meşgul eden konulardan biri. Siyasal iktidarın görevi nedir? Ve felsefe bu konulara nasıl bakıyor Profesör Doktor Niyazi Kahveci anlatacak bizlere. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Öncelikle her zaman söylüyorum teşekkür mesajları çok sayıda alıyoruz. Ve e, benim dikkatimi çeken mesajlardaysa en çok e, 60 yaş üzeri kişilerin attıkları oluyor. E, 60 yaşındayım, 70 yaşındayım ve e, bildiklerimi unuttum. Her şeyi yeniden öğreniyorum hocamız sayesinde diyorlar. Ve onların daha fazla e, ilgisi var hocam. Şimdi Atatürk'ün büyüklüğü burada. efendim Bir ideal vermiş o nesle. O neslin çocukları bunlar. Bunlar da bu 80 yıllarında benim bildiğim okuyan gençlerdi. Onlarda da bu ideal var. Fakat yeni nesillerde bu idealin kaybolduğunu görüyorlar. Ve ben mesajlar ayrıca da geliyor bana. Ve yollarda artık insanlar önümü kesiyorlar. Ee, genellikle hakikaten bizim yaşlarda insanlar, yetişkin yaşlarda ama hepsinin, ya gençlerden de görüyorum. Ee, babalarının bu programı izleyip çocuklarının da böyle olmalarını istiyorlar. Ama kendileri onlara hem zamanı yok yapamıyorlar. Mutlaka bu programın dinlenmesini istiyorlar onların tarafından. Ben onları tebrik ediyorum. Türkiye'nin kurtuluşu da onlardır. Ben her katmandan insanlara rastlıyorum. Kahve garsonundan işte mali müşavirine, üniversitede hocalara kadar bu programı izliyorlar. Bana gelen maillerden bir tanesini seçtim özellikle. Bir kızımız Amerika'da eğitim görüyor. Üniversite ekonomi eğitimi Damla Hanım diye. Anneannesini anlatıyor. 82 yaşında. İşte o da tam Atatürk'ün o idealinin çırıngasını almış kişi okuyor, düşünüyor. Programlarınızı kaçırmıyor diyor. Bana ve kardeşlerime de tavsiyede bulundu. Hatta ısrarlı bir şekilde. Ee, biz de sizleri izliyoruz. 82 yaşında. Haftaya 83 yaşına girecek. Bir sürpriz yaparsanız ona çok mutlu olurum dedi doğum gününü kutlarsanız. Ee, Ümran Hanım e, Ankara'da oturuyor. E, doğum gününü kutluyorum. Daha nice yıllara bu şekilde ulaşmasını diliyorum. Kendisine de e, kızımız bir imzalı kitabımı gönderirsem de çok mutlu olacağını söyledi. Yapacağım onu da e, e, göndereceğim. Ben böyle kişilerden dolayı ben umutlanıyorum ilkemin geleceği açısından. Böyle anneannelere sahip olan bu torunları da çok şanslı oldukları için, bunun kıymetini de bildikleri için de tebrik ediyorum. Evet yani ülkemiz toplumumuzun, bir güzel damarı var. Yani çok yanlış kötülükler arasında bir güzel damarı var, özü var. O açığa çıkarsa, o nüksederse zaten bu toplumu kurtaracak. Genelde eskiden savaşlardan nüksederdi böyle cihan savaşlarında, büyük savaşlarda. Ama artık o tür bedensel, fiziksel gücün açığa çıkmasına yer kalmıyor artık. ihtiyaç olmuyor. Zihinsel gücün açığa çıkması gerekiyor. İnşallah bunlar bu nüve görevini görür. Elbette bugünden yarına olacak bir şey değil. Çünkü yapılması gereken bir şey. Düşünme işlemi zor bir iş. Uzun zaman alan bir iş. Ama önemli olan farkındalık yaratmaktır. Bu farkındalığı yaratabiliyorsak bize ve hakikaten bize ne mutlu ve bu kanalda sadece bu yapıyor. Ben inanıyorum ki gelecekteki tarihinde bu toplumun bu kanal televizyon kanalı yer edinecektir. Sadece bu sevap bile ona yetecektir. Evet. Biz de öyle olmuyoruz inşallah hocam. Şimdi aynı zamanda söylemleriniz kamulaşıyordu ben bir haberci olduğum için e, siyasileri de yakından takip Hı. ediyorum siyasi söylemler de değişti Hı. yani e, normalde daha çok duygusal vaatler Hı. varken Hı. E, şimdi artık daha çok bilgi üretmek gerektiğinden Hı. bahsediliyor mesela teknoloji üretmek Hı. gerektiğinden bahsediliyor siyasi söylemlerde de değişiklik var yani zaten değişen dünya düzeninde bunlar olması gerekiyor ama e, bizim siyasetimizde daha çok e, kaba olacak belki ama duygu sömürüsü işe yarıyor bizde siyasette ama son zamanlarda e, isim vermeyeceğim sizin de dediğiniz gibi kişilerle işimiz yok ve propaganda olmasın burada ama işte mesela bir teknolojik aletin beynini üretmekten teknoloji üretmekten falan bahsediliyor bununla ilgili ne dersiniz? Yani çok güzel bir tanesi aynı bizim cümleyi alarak koldan kafaya geçti arkadaşlar işler dedi bu çok önemli zaten bir ülkenin kafa katmanının görevi budur e, e, kafa katmanı olgu obje ve olayı irdeler ve adını koyar e, ve insanlar da onu kullanır e, bu yapılamıyor bu ülkede e, ama yapılırsa genelde şey dönüyor bu ülkede bilgiye düşünmeye değeri yok deniyor ama yani her şeyin bir zamanı var ve o zaman geldi ihtiyaç Görünüyor Türkiye'ye bir çıkmaz da, cantların üzerine oturmuş e, çıkış arıyor. Bu çıkışı kafa katmanı sunacak. Kafa katmanı bu görevini yapamadığı gibi oturup ağlayanlarla beraber ağlıyor. E, siz söyleyin, evet ben de dinledim, akıl düşünme, bilgi ve gündelik işlerin yanında 50-100 yıllık asırlık yapmamız gereken işler var diyen. Politikacıları duyuyorum. Yani siz söyleyin onun kıymetini anlayan birileri çıkacaktır. Ama siz piyasaya sürmeden ürününüzü bir kıymet beklememeniz gerekir. Biz görevimizi yapalım. Bizim işimiz bu. Onların işi de o. Ama biz dediğim gibi çözüm sunmamız lazım. Ağlayanlarla beraber oturup ağlamamamız gerekiyor. Evet. Hocam geçen hafta ahlak konusuna giriş yapmıştık. Bu hafta da ahlak eğitiminden bahsedeceğiz öncelikle. E, buradan başlayalım. Sizin de anlattığınız gibi çağımızda insanlık birçok konuda değişiyor. Ahlak konusunda da değişiyor <gülüyor> mu? Ahlak e, eğitimi değişiyor mu? Ne dersiniz buyurun? Şimdi her zaman söylediğimiz bir şey var. İnsanlık milattan önce binden itibaren birinci dönüm noktasına geçti. İlk felsefenin çıkışıdır. İkinci dönüm noktası 15. asırdan itibaren çıkan Rönesans ve 18. asırdan itibaren egemenliği kuran aydınlanma çağıdır. Hele 18. asırdan sonra her alanda her şey değişmiştir. Bunu bilelim. Bunlardan bir tanesi de geçen hafta anlattık ahlak. Eski ahlakla yeni ahlak. Uh -huh. Bu hafta da eski ahlak eğitimiyle yeni ahlak eğitimi bunların hepsi değişti dolayısıyla bugün e, İslam ülkelerine ve Türkiye'ye baktığımızda eğer ahlakilik, ahlaklılık göremiyorsak bunun temel nedeni halen eski ahlak eğitimini sürdürmemizdendir eski ne eski ahlakla ne de eski ahlak eğitimiyle bugün ahlaklı olunamıyor tabi bugünkü ahlak da ahlak eğitimi de zihinsel bir iş kafasal bir iş e biz hep ondan kaçtık tarih boyunca halen de kaçıyoruz her zaman da fatura ediyoruz ama bugünkü faturası çok daha ağır olacak çünkü eskiden tehditlere karşı Allah vergisi bedenle elle, kolla, vücutla karşı durabiliyordunuz bugün Allah vergisi akılla ki biyolojik akıldır o, onunla karşı duramıyorsunuz. İnsan vergisi akıl olan hüminal akıl, reason, ration, rasyonla karşı durabilirsiniz. O da bizde yok. Açık söylüyorum. O bizde yoktur. Ve eğitimin hiçbir kademesinde bu eğitim verilmiyor. Ve biz hep hazırı tüketerek gidiyoruz ve her şeyi öldürüyoruz. Gölleri öldürdük, tonlarca balık ölü olarak karaya vurmuş Büyük Menderes Gölü'nde. Nehirleri öldürüyoruz, ormanları öldürüyoruz, arazileri öldürüyoruz. Onları geçtik, üniversitede görüyorum, nesillerimizi öldürüyoruz. Şimdi şu 80 yaşında, 60 yaşında, 50 yaşındaki o nesil insanındaki ideal var, tek tük yok değil ama tek tük. Bu çoğunluk olmalı ve kolektif bilinç olmalı ki bu ülke çağımızın en büyük tehdidi olan bilgi ve bilim tehdidine karşı durabilsin. Çünkü bilim ve bilgi tehdidi felsefe ile üretiliyor. Felsefeniz yoksa bu bilim ve bilgiyi üretemeyeceksiniz. O nedenle hemen hemen her hafta söylüyorum... Bir an önce bu ülkede bir felsefe üniversitesi kurulmalıdır. Bütün bilim dallarının buna teoloji de dahil filozoflarının yetiştirilmesi şarttır. Siz bir fizikçiye fizikçi felsefe kafasını veremediğiniz sürece ondan bir fizik icadı bekleyemezsiniz. Verilmiyor. şunu bilelim her alanda çağımız öncesinde bedenseldi şimdi zihinsele geçti bakın biz ahlakta halen bedensel kaldık ekonomide de buna dayalı olarak betonsal kaldık başka şansın yok yok yani Şimdi şehirlerimize bakıyoruz. Güzelim İstanbul'un baktığımız zaman, gördüğümüz zaman ne görüyoruz? 3B görüyoruz. 3B, B. Büfe, benzin istasyonu ve beton. Bunlara bu da yer yok. Bunlarla ancak kendi insanını sömürürsün. Zaten bu insanlar Dışarıyı, yabancıyı sömüremediği için kendi insanını sömürerek geçiniyor. Kardeşim kendi insanını, kendi ülkeni sömürmek demek, kendi vücudunu yemek demektir. Ve o da bitti. Bitti. En son havayı betonla dondurarak sattık, o da durdu. Kime satacaksın? Neyse, gelelim eski ahlak eğitimine. Eski ahlak eğitimi, dış faktörle yapılan ve bedene, duygulara uygulanan bir ahlak eğitimidir. Şimdi, bütün dinlerin amacı, ibadetlerin amacı, bütün ahlakların amacı, bütün sosyolojik kuramların amacı, bu hayvan malzemesini insan yapmaktır. Hedef ve amaç odur. Çağımıza kadar bu böyle yapılabiliyordu. Onun için ibadetler de fiziksel ve bedensel idi. Terbiye etmek için. Fakat hakikaten Kur'an-ı Kerim'e felsefi olarak baktığımız zaman İbadetlerle ilgili ayetlerin son cümlelerini analiz ettiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'in çağımızın getirdiği yani Kur'an'dan 10 asır sonra getirdiği zihinsel oluşmayı e, hedeflediğini görürüz. İşte oruçla ilgili tutun diyor ama lalleküm tettekun diyor. Belki muttaki olursunuz. Yani adam olursunuz demek. Sonuçta bütün hedef adam olmak, insan olmaktır. Kurbana bakıyorsun Allah'a onların kanları, etleri ulaşmaz. Sizin takvanız ulaşır diyor. E, namaz ayetlerine bakıyorsun sonunda vele zikrullahi ekber Allah'ı zikretmek, anmak yani zihinsel bir işlemdir. Allah'la zihinsel, düşünsel, idesel, insani ilişki ve iletişim kurmaktır. Dolayısıyla şunu bilelim ki çağımızın ahlak eğitiminin tipini e, uygulamadığımız sürece çağdaş ahlaklı olamayacağız. Çağdaş ahlak eğitim sisteminde Kişiyi, aktörü ahlaklı yapmak vardır. Çağımız öncesi ahlak eğitiminde davranışları ahlaklı yapmak vardır. Şimdi aktörü ahlaklı yaptığınız zaman, aktörü ahlaklı yaptığınız zaman, ahlaksız olan bir şeyi ona hayatta yaptıramazsınız. O nedenle insana kendine yakıştırmayı, kendinden utanmayı e, yerleştirmeye çalışır. Başkası ne der? Benim ona yaranayım. İşte cennet cehennem gibi ödül ve cezalarla, işte bu dünyadaki belalardan kurtulmama sebep olacak anlayışlarla değil kendine yakıştırıp yakıştırmamakla ölçmeyi esas alır. Kendinden utanmayı esas alır. Hakikaten 18. asra kadar böyleydi ahlak eğitimi. Fakat hadis-i şeriflere bakıyorsunuz. Mesela bir hadis-i şerif var ki tam bugüne uyuyor. اِنْ لَمْ تَسْتَح۪ي فَعَلْ مَا Eğer utanmıyorsan istediğini yap diyor. Bakın, hı hı. utanmayı, kendinden utanmayı e, esas almış aslında. Ya ama biz bunları anlatıyoruz, satıyoruz. Anlatan da satan da milim kımıldamıyor, değişmiyor. E, satın alan da hiç değişmiyor. O zaman ne oluyor? Bu ülkede herkesin sattığı... Ve herkesin satın aldığı ama hiç kimsenin kullanmadığı tek şey ortaya çıkıyor. O da din oluyor. Şimdi bir kötü davranışı dış faktörle diyelim ki Allah'la meşrulaştırdığınız zaman onu yaparsınız. Ve eyleminizi meşrulaştırırsınız. Çok kolay. Benim hakkımdır dersiniz. Bir ayet bulursunuz, bir hadis bulursunuz, olmadı bir hoca bulursunuz. O hocaya sorarsın, senin istemediğin şekilde fetva edersin, öbürüne bir tane bulursun, düzey meselesi. O nedenle çağımızın ahlak eğitimi kişinin ahlakını içine yerleştirmeye çalışır. Kendisini kontrol kulesini, kendisinin kontrol kulesini, inşa etmeye çalışır. Yani ahlakçısını yanında taşımaz ikinci bir kişi olarak. Habire hocaya ona buna sorarak ahlaklı olunmaz. Dışsal, dışsal faktörlerle olunmaz diyorsunuz. Bu çağda olunmaz. Olunmuyor. Çünkü bu çağda aktörün kendisinin ahlaklı olması istenir. Onun için Kur'an-ı Kerim de aslında diyor az da öyle, kul ala şakileti. Herkes kendi şakilesine, yani omurgasına, karakterine göre hareket eder. Sen karakterini, omurganı düzeltmedikten sonra senden efendim doğru, ahlaklı e, davranış beklemek mümkün değildir. E, her an. Tam zıttını görmek mümkündür. Ama bir adamın karakteri hakikaten düzgünse ne ile karşılaşacağınızı onunla ilişkinizde bilirsiniz. Anlatabildik mi? O nedenle bu zor bir iştir. Yani zihni işlemekle olur bu. Kulaktan dolma, kulak yoluyla, emir ve talimatla e, eğitmekle olmuyor. Zihni işlemek gerekiyor. Dolayısıyla eski ahlak eğitiminde kulak yolu kullanılırdı. Kulaktan dolma eğitim verilirdi. Kulaktan dolmayı atasözlerimiz var. Bir kulaktan giren öbüründen çıkar. Hı hı. Sokma akıl yedi adım gider. Bir de bilim diyor ki kulakla elde edilen bir şey ilk tehlike anında ve ilk çıkarla karşılaşıldığında yok olur gider. Çünkü onunla yoğrulmamıştır, oluşmamıştır. O kişiden her zaman duble çifte davranış beklemek mümkündür. Bunu görürsünüz. Mesela adam bir şey istediği zaman kendisi birinden mazlum pozisyonuna rolüne çok rahat bürünebiliyor. Ama kendisinden bir şey istendiği zaman çok rahat da zalim pozisyonuna bürünebiliyor. Bundan uzak durmak lazım. Onun için İnsanlarla ilişki kurarken önce hele evlilikte hele evlilikte mutlaka karakter analizi yapmak lazım. Karakterini öğrenmek lazım. Çünkü sonuçta açığa çıkacak olan, nüksedecek olan onun yerleşik karakteridir. Tabi Karakter, yani diğer duygusal, emotional, biyolojik çekicilikler insanı rasyonel davranmasını e, önlememesi lazım. Önlerse geleceği berbat. Evet. O nedenle biz e, şunu tavsiye ederiz. Böyle içkili hallerde müstakbel eşinizle e, birlikte olmayın tanıyamazsın onunla yolculuk yapın hatta alışveriş yapın efendim öyle göreceksiniz bazen de kasıtlı olarak bir zarar verin yani hafif bir zarar yani cebine veya başka bir bakın ama Karakterini tanıyın önce. Karakter çok önemli. Şakilesi düzgün mü değil mi? Bu arada bir tavsiyemi yapayım. Yeri gelmişken hatırladım. Evliler için özellikle eve üç şeyi sokmamak lazım. Biri haram. Bu para olur, lokma olur, elbise olur ne olur olur. Haram sokmamak lazım. <gülüyor> Çünkü haram lokma vücudunuza girdi mi, çok affedersiniz, eşinizle yattığınız zaman onunla yatan siz değilsiniz. Başkaları, başka pek çok kişi oluyor. O vücut sizin değil, başkasının. Çünkü haram demek, başkasının hakkı demektir. Bunu böyle bilelim. O haram lokmadan olacak çocuk da sizin olmayacaktır. Biyolojik olarak sizin ama ondan kesinlikle size hayır gelmeyecektir. Bir, haram lokma, haram kazanç. İki, içki. İçki, evin maneviyatını çözelten en etkili araç ve aygıttır. 3 boşanmayı eve sokmak evleneceğiniz zaman hiç boşanmamak üzere evlenmek lazım. Çünkü bir eve bir aileye bir boşanma girdi mi sonra gelecek çocuklar ya nasıl anamız babamız da boşandı biz de boşanırız. O ip dikiş tutmaz artık. Zor. O nedenle hele ekonomik sebeplerle hele de biyolojik sebeplerle kesinlikle boşanmayı hiç düşünmemek lazım. Demek ki eve üç şeyi sokmamak lazım ki ahlaklı insan olabilmek bakın ahlak demek insan olmak demektir. Bütün dinlerin ahlakların gayesi insan üretmek, adam üretmektir. Adam kadını da içerir. Erkek değildir. Hı hı. Çünkü ne zaman Havva yaratıldı adamın kabuğundan ondan sonra Adem oldu. Hı hı.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 çok zalim insan üretiyor zalim, gaddar menfaatçı, çıkarcı insan üretiyor ve bu ülkede bunların hepsini gördük yani bu ülke çağdaş geçinenini de gördük layık geçinenini de gördük bunların askerini, sivilini kadınını, erkeğini dincisini, dinsizcisini hepsini gördük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 aldığımız yerden devam ediyoruz. En son ahlakın içsel olmasından bahsediyordunuz hocam. Buyurun devam edin. Şimdi felsefe severlere bir felsefi anlamları olan bir türkü hı. dinletelim. Önce onu dinletelim onu o zaman. Daha sonra, sonra mı devam edelim? Ee, Ama dikkatli dinleyelim. dinlesinler. Tamam. Hı hı. Felsefe yapsınlar oradan. E felsefe sırrı bilmektir. İçini, özünü, nümenini bilmektir. Hı hı. Kabukla hiçbir şey olmaz. Bütün kabuklar gübre ya da yakıt için vardır. İşe yarayan özlerdir. İşte çağdaş ahlak ve hakikaten bizim dinimizde hep özle meşguldür. Özü düzeltmek. Özü bozuk olan adamın Sözü düzgün olsa ne olur? Onun için Hazreti Peygamber yani ben şimdi Hazreti Peygamberi felsefi olarak tanımaya başladıktan sonra onu tanıdım. Yoksa ömür boyunca çok okuduk, çok anlatıldı, çok da anlattık. Ama özü anlayınca şunu gördüm ki Hazreti Peygamber İnsan molozlarıyla, insan atıklarıyla aynı cennette olmaz. Yani Allah'ın ve Hazreti Peygamber'in şu ülkedeki pislikleri doğuran ve Müslümanım diye geçinen insanlarla bir dakika bile harcamaz. Şunu bilin, cennet animal ağırı ve ahırı değildir. Cennet, insan molozlarının döküldüğü moloz alanı değildir. Cennet, insan hurdalarının bulunduğu hurdacılar sitesi değildir. Bu dünyadayken adam oldun oldun, olmadın işin harap. Bakın bütün ibadetlere bakın, hepsi birer araçtır ayetlerin sonunu okuyun. Maalesef biz Kur'an'ın ayetlerinin anlamını okumaktan hep kaçıyoruz. Onun için hep Arapçasını okuyoruz. Eskiden beri Arapçasına büyük sevaplar iklendi. Kardeşim, enerji ve zaman israf eden bir şeye siz Allah'ın metelik vereceğini mi sanıyorsunuz? Şu yarattığı evrendeki özene dikkate, mekanizmaya sisteme dizayna, morfolojiye bir bakın ama biz kaçıyoruz Allah'la yüzleşmekten, neden? çünkü bozuk olduğumuzu ve suçlu olduğumuzu ahlaksız olduğumuzu Kur'an-ı Kerim'in anlamını duyduğumuz zaman anlayacağımızdan korkuyoruz onun için de kaçıyoruz kardeşim biraz sonra anlatacağım Bunlar Allah'ın istediği şeyler değil. Allah'ın istediği tek şey var. La alekum tekun muttaki olmak, adam olmak, insan olmaktır. Bakın, insan olan bu beden değildir. Bu beden insan dediğimiz o zihinsel, idesel, fikirsel a posteriori, kazanımlı varlığa mesken barınak, iaşe ve ibadete sağlayan yani yardım ve yataklık yapan bir yerdir bu beden. Bu beden dünyaya gübredir. Bunun içindeki insan dediğimiz varlıkla öbür tarafta var olacağız. Bozukluk, pislik, vücudunu aşmış, ruhunun içine nüfuz etmiş insanlar. Bu ülkenin halinin sorumlusu bu insanlardır kardeşim senin ne hakkın var bana bu ülkede işkence eziyet hayatı yaşatmaya yani sadece yöneticiler için söylemiyorum bozuk insanlar için söylüyorum insan malzemesi için yani anlatabildim mi Bu nedenle iç oluşmak vicdan diyoruz vicdan insanı yöneten kontrol kulesidir bu da zihinseldir. Bu da fikirseldir. Bu da ancak zihinsel ile elde edilebilir. Kulaktan dolma, kuru ile da elde edilmez. Zihinsel boğuşacaksın. Onun için o zaman ona buna fetva soruyorsan sen oluşmamışsın kardeşim bunu bil. Çünkü davranışlarınla değil senin yapınla sen cennete gireceksin. Davranışlar sonra gelecek. Bir iki davranışını düzeltmişsin. Hiç önemi yok. Şakilen düzgün mü? Onun için Hazreti Peygamber buyuruyor ki, kalbek. kalbine sor diyor. Kalbine, kendine sor. Kalbini öyle bir sağlam yap ki sana hep sağlamlıkları yaptırsın. Ona buna sormakla efendim fetvacını ahlakçını yanında taşımakla e, ahlaklı olamazsın. Şimdi Kant şöyle diyor. Yani şunu bilelim. Bir şeyle zihinsel boğuşma yapmadıysak onunla oluşmayacağızdır. Oluşmadığımız sürece de oluşmayacağız, olmayacağız. Bakın Kant. Benim yerime düşünen bir kitabım. Vicdanımın yerini tutan bir din adamım. Perhizm ile ilgilenerek sağlığım için karar veren bir doktorum oldu mu zahmete katlanmama hiç gerek kalmaz. Hele de para harcayabildiğim sürece düşünüp düşünmemem de pek o kadar önemli değildir. Bu sıkıcı ve yorucu yani düşünme işinden başkaları beni kurtaracaktır çünkü diyor. Başkası olmak ya başkası olmakla kendin olamazsın yani bu mantığa ters bir şey evet demek ki efendim öncelikle e, ben bunları hızlı geçmek istiyorum asıl konuma gelmek istiyorum tabii şimdi çağımız öncesinde toplumların ahlaklı olmaları devlet yöneticilerine bağlıydı ama çağımızda toplumların ahlaklı olması hatta yöneticilerin de ahlaklı olması toplumların görevidir. Oraya verilmiştir. O nedenle Farabi Gazali o dönemde öyle olduğu için o dönemde toplumun ahlaksız olmasını yöneticilere bağlarlar. Şimdi çağ dışı kalmış toplumlarda bugün yaşasa dahi toplumsal ahlaksızlık varsa mutlaka yöneticileridir müsebbibi. Eğer hükümdar iyi, bilgili, adaletli ve güzel ahlaklı olursa toplumda erdemli olur diyor Farabi. Gazali de yer yüzünde adaletin sağlanmasında hükümdarın çok önemli bir rolü vardır. Hükümdar yeryüzünde Allah'ın gölgesidir. Ve mazlumların tek sığınağıdır. Şimdi bu çağda bu değişti. Bu çağda bir ülkede, siyasette, bürokraside, toplumda, iş dünyasında ahlaksızlık varsa sorumlusu toplumdur. Çünkü demokrasi, toplumsal ahlak bunlar hep beraber gider. Ha, o nedenle kimse e, dünya yani ileri dünya bu ülkede ayyuka çıkan yolsuzluk, hırsızlık, yalancılık, dolandırıcılık e, haberlerinden dolayı yöneticileri sorumlu tutmayacaklardır. Toplumu sorumlu tutacaklardır. Ve sen de toplum bireyi olarak yurt dışına gittiğin zaman sana hırsız gözüyle bakacaklardır. Ondan sonra da bize değer vermiyorlar. Öyle bir şey yok. Değer kimse vermez. Eğer kendinde varsa değersin. Emtia öyle. Kim veriyor altına değeri? Kendisinde var olan değerdir. Onun için ey toplum böyle hırsız, yolsuz bilindiğin sürece bil ki dünya seni ayıklamaya çalışacak. Seninle bir arada yaşamak istemiyorlar şu anda. Ve bunun müsebbibi hem demokrasi olacak hem de sen olmayacaksın. Öyle bir şey yok. Sorumlusun sensin yapılması gereken şudur Sartre şöyle der düşünürden istenen iyi budur kötü şudur demesi değildir genel olarak iyi ve kötünün ne olduğunu herkes bilir düşünürden istenen şey iyi niyetli insanları bu sorunlar üzerinde düşündürmektir diyor bizim de yaptığımız o Allah'tan ki binlerce gene bizi gelen şeylerden anlıyorum. Binlerce insan, düzgün insan var. Ee, bu çok büyük bir değerdir, asettir, nüvedir. Bunlara çok büyük iş düşüyor ve bunlar bu toplumun tarihine geçebilirler. Ben onları önünde saygıyla eğiliyorum. Şimdiye kadar da dürüstlükle ölen insanlarımızın da önünde saygıyla ölüyorum. Ama... Dürüstsüzlükle bu toplumun bir kuruşunu yemişlerin de arkasından beddua okuyorum. Yüzünden de okuyorum varsa. Evet. Yine bu çağdaş ahlakta Tanrı'yı insanın hizmetinde kullanmak yoktur. Dolayısıyla ahlaklı olmak için Tanrı'yı kullanmayacaksın. Hı hı kendini kullanacaksın sen Tanrı'nın hizmetinde olacaksın diyor çağdaş ahlak eğitimi Tanrı'nın hizmetinde nasıl olursun onun istediği düzeyde ahlaklı insani insan olmakla ona ulaşmaya çalışacaksın işte liyakat da budur bakın liyakat insana topluma toplumuna ve insanlığa katkısı olabilecek yetide ve nitelikte Olan insan demektir. Ama sen bana efendim, e, ya da kendisine e, katkısı olacak insan ararsan, sen toplumun tarihine geçemezsin, mutlaka gömülürsün. Yanlış ahlaksızlık sürdürülebilir değildir. Bunu bilelim. Alır insanı götürür, mutlaka götürür ama. <gülüyor> Aslında süremiz az kaldı ama evet, şimdi, 20 dakika kadar var. İnsan dünyada neden var? Bu sorunun cevabı çok önemli. Allah'tan elin oğlunda bu konulara kafa yoran düşünürler var da bize de hazır e, teori ve kuram e, sundular. Biz de onları e, kullanıyoruz. Varoluşculuk diye bir felsefe ekolü var. Bunun işi bununla ilgilenmek. Neden varız? E yüzlerce, binlerce cilt ve yüzlerce, binlerce sayfa dolusu e, tartışma, irdeleme var. Öyle. Bir kitap, iki kitap okuyarak evetim e, bir konunun bütün boyutlarını kavramadan, derinliğe inmeden ahkem kesiliyor ya. Bu bir ülkede olabiliyor, başka hiçbir ülkede yok. Afrika'da bile yok yani. Dinlemez. Ama burada nedense işte bulmuşlar bir çobansız köy, değneksiz dolaşıyor herkes. Hep halkın yapısından. Kardeşim, ey halkım bu yapınla hiçbir yere gidemezsin. Çok fena dayak gelsin ben sana söyleyeyim. Bu kafayı değiştir bir an önce. Şimdi Abraham Mazlov diye biri var. Bu kişi 1970'de ölüyor. Rusya'dan Amerika'ya göçüyorlar. Bakın ne kadar. Yani bu düşünürlerin hayatlarını da okumak lazım. Çünkü insana şevke, coşku verir. Hani haber ederler ki, efendim felsefe problemi olmayan, derdi olmayan, geçim sıkıntısı olmayan insanların işi işte öyle değil yani. Bu bir zevk meselesi. zevk aldın mı aç kanına da yapıyorsun bunu. Bu işte insan Filantropi dediğimiz insan sevgisiyle oluşmuşsan sen insanlık için kendini verirsin ve tarihe de geçersin. Bu da psikolog düşünürdür. Binlerce psikolog gelmiştir ama dünyaya azot olarak gübre şeklinde gitmişlerdir. Bu adamlar isimlerini bırakmışlardır. Niye? Çünkü insanlık için bir şeyler yaptılar. Şimdi bu bir dini hikayeyi yorumluyor. Bu Yahudidir. Yahudi olmasının önemi kendi şeylerini çok iyi bilirler. Hı hı. Teolojik materyallerini, kutsal kitaplarını onun yanında diğer dini eserleri çok iyi bilirler. Hazreti Yunus diye bir hikaye vardır. Bizde çok anlatılır ama bizde duyguları sömürmek, ağlamak için anlatılır. Harcamak için anlatılır. Toplumu Pasifize etmek için anlatılır. Ama o bu Hazreti Yunus kıssasını alarak toplumunu aktive etmek. Yazılım yazabilir, hirefliyat kazandırmak için oradan insan psikolojisiyle ilgili şeyler çıkarıyor. Ürünler. Bizimki bizimki kazılım yapmak, hafriyat yapmak için insanını yetiştirmek amacıyla kullanıyor. Sonunda yazılımı o yapıyor, sen de kazılımı yapıyorsun. Habire inşaat kazılımı, kazım, Hafriyat deniyor. Öbürüne hızefiyat, beceri deniyor. O nedenle bu çağda, geçmiş çağda kalan insanların ki tarım toplumudur, yapacağı dekiş var, hububat yerine inşaat ekmek olacaktır. O da toprakla Toprak kazmakla ilgilidir. Şimdi bu Hazreti Yunus aslında mitolojik, efsanevi, kurgusal bir şahsiyet. İbranilere, Yahudilere göre yani. Ha. Onlarda da peygamber, bizde de peygamber. önce 8. asırda yaşamdığı söylenir, öyle kurgulanır. Buna Tanrı görev veriyor. Diyor ki git Ninova şehrine onları Uyar, tebliğ et. E, yoksa çok azdılar, helak edecek onları, edeceğim onları diyorum. Ninhava'da bugünkü Musul'un yanında bir şehir. M.Ö. 2000'de Asurlu, gene onlar da Semitik Yahudilerin mensup olduğu ırktan gelir. Semitik Asurlular devletinin de başkentiydi. <gülüyor> Fakat bu, bu görevden kaçar Hazreti Yunus. Gemiye biner, bizim Tarsus diyorlardı ona. O zaman bugün Mersin'in Tarsus oraya gelmeye için gemiye biner. Gemiye binince bir fırtına yola girince gemi bir fırtına kopar. Fırtına koptuğu zaman diğer yolcular ve mürettebat ha diyorlar. Herhalde burada bir günah işleyen biri var. Onun yüzünden fırtına oldu. Bakın Milattan önce 1000, Milattan sonra 2000 Sakarya-Gölcük depreminde ne dedi bizimkiler? Günahkarlar yüzünden oldu dediler. Bodrum'da hocam deprem oluyordu birkaç yıl önce sürekli sık sık. Böyle deprem sebebini de Bodrum'daki gece hayatına falan bağlamışlardı. İşte aynı. <gülüyor> Yahudik, yani İbrani 2000-3000 sene önceki insanlığın kafası diyelim. Kim günahkar diye tek tek sorarlarken Yunus'ta soruyorlar nedir senin? İşte bana Tanrı böyle bir görev verdi ben bundan kaçtım. Ha tamam sen günahkarsın senin yüzünden oldu bu fırtına. Atın aşağıya denize. Denize atıyorlar fırtına diniyor. Yollarına devam ediyor. Bunu bir Yunus balığı yutuyor. Ondan sonra geliyor karaya atıyor. Karaya atınca tekrar Tanrı buna Tanrı var. Allah demiyorum çünkü onların Tanrı onlar Tanrıya Allah demiyor. Yahu diyorlar. Çünkü bu bir İbrahim'in kıssasıdır. Biz aldık onlardan bakma yani. Biz zaten hiçbir şey üretmeyiz ki hazır alır, tüketiriz, satarız yani. Bu sefer tekrar görev veriyorlar bu sefer gidiyor, görevi yapıyor ve görevi yaptığı için binlerce efendim Ninovalı e, toplumsal helaktan Tanrı'nın gazabından kurtulup azaba maruz kalmıyorlar. Şimdi bu psikolog düşünür Abraham Maslow. Abraham bizim İbrahim yani hı hı. <gülüyor> alıyor bundan insanın psikolojisiyle ilgili şeyler çıkarmaya çalışıyor. Bunları hızlı anlatıyorum. İşte bu hikayeler bakın şimdi Tevrat milattan önce 1000 yüzde yazılmaya başlar milattan önce birinci asırda son yüzyılda biter bitince şey başlar e, tevrattan din üretme aşaması başlar din üretmek için e, ne lazım hukuk lazım ibadet mevzuatı lazım Efendim Tevratın tefsiri lazım O nedenle de Yehuda nahanasi diye milattan önce birinci ve e, asırda şey Pardon milattan sonra birinci ve ikinci asırda yani peygamberliğin ve kitabın gelişinin bitişinden iki asır sonra Talmud, Mitraş ve Mişna diye eserler yazıyor Talmud bugün bizim fıkıhtır zaten Lamad kelimesinden geliyor anlamak, öğrenmek, fıkıhta oradan geliyor aynen oradan alınmış yani tedvin edilmiş bizim İslam hukuku Mitraş da tefsirdir oradaki usul alınarak bizdeki tefsir çalışmaları yapılmış Mna' da böyle dini hikayeler falan. İşte bunlardan alarak şey yapıyor. Ee, şimdi bu tabi Yahudiler bu hikayeleri e, özellikle sürüldükleri için de birkaç kez toplumunu diri ve birlikte tutmak için e, kullanmışlardır. Bu nedenle hatim dediğimiz bir şey üretmişlerdir. Tevrat'ı, Kutsal Kitab'ı hatmetmek. Ama bunlar her hafta bir parçasını okuyarak 52 haftada hatmi diyorlar. Biz de daha sonra aldık Kur'an hatmi diye onlardan e, Kur'an hatmi yapıyoruz. Ama onlar e, Tevrat İbranici olduğu için, kendileri de o dili anladığı için, onun mesajını sürekli e, tazelemek için okuyorlardı. Bizim gibi efendim anlamını anlamamak için Arapçası başka dilde okumuyorlardı. Hakikaten başka dilde dindar olmak çok zordur. En güzel örneği bizimkilerdir. İşte dindarlık yok ortalıkta yani. Şimdi tabii onun anlamını bildikleri için her duydukları Tevrat ayeti nedeniyle kafaları bir düşünme yapıyor. Düşünme yapınca aklın çapı genişliyor ve akışkanlaşıyor ama anlamını anlamadan bir şey dinlediğiniz zaman bilin ki düşünme mekanizmanız duruyordur. Hazır olanı tüketiyordur. Ve sizin kabanızı donuklaştırıyordur. Böyle de bir zararı var. Şimdi insan zihni 7-24 24 saat 7 gün sürekli çalışır, düşünür. Ama böyle bir dış müdahale olduğu zaman o düşünmesi duruyor. Durunca da hazırdan tüketiyorsunuz. Zaten düşünme işlemi hiç yapmamışsınızdır. Kendi kontrol ettiğiniz, yönettiğiniz. E ve dolayısıyla ne oluyor sonuçta? Düşünmeyen, taş kafalı bir kişiler olarak ortaya çıkıyorsunuz. Şimdi diyor ki Mazlum Yunus önce görevden kaçtı niye kaçar bir insan görevden oradan şunu çıkarıyor insanda büyüklük diye bir kompleks var diyor bu büyüklük kompleksinden dolayı başaramazsam küçük olurum küçük olduğum ortaya çıkar diye korku vardır ikincisi bana ne derler başkaları korkusu vardır o da bunları hepsini irdeleyerek Tabi sayfalarca bunlar. Ben özetle söylüyorum. Okusun herkes. Abraham Maslow ihtiyaçları yiyerarşisi diye ama daha da onun metamotivation diye bunu da anlatacağım. Daha şeyleri var. Okuyun yani. Okusunlar. Ne için kaçar? Bundan dolayı kaçar. Ama şunu diyor. Herkes şunu bilsin ki herkeste bir başkasında olmayan bir cevher vardır. Ve bu cevheri de efendim, işleyebilme kapasitesi ve gücü herkeste vardır. Ama insanlar çeşitli sebeplerden dolayı bunlardı potansiyellerini gerçekleştirmekten kaçarlar. Kaçtıkları zaman da her kaçan bu görevini yapmaktan kaçan insan sayısı kadar insanlık cevherden eksik oluyor. Cevherin katkısından eksik kalıyor. Hele toplumunun %90'ı %100'ü bu cevherini kullanmıyorsa o toplum tümden cevhersiz kalıyor. Dolayısıyla cesaretin tanımını yapar. Cesaret diyor korkunun yokluğu değildir. Cesaret korkuya rağmen harekete geçmektir. Sen bu kapasiteni harekete geçerek işlemediğin zaman kim bilir ne kadar miktar insan zarar görüyor. Eğer bir kişi Hazreti Yunus görevini yapmasaydı bir bir kişi binlerce ninovalı helak olup gidecekti. O nedenle her zaman birileri elini taşın altına koyması lazım. Yani büyük savaşlar oluyor, büyük felaketler oluyor. Sonuçta bir kişi çıkıyor yeni değiştiriyor, akıntıyı değiştiriyor yani. Şunu bilelim ki arkadaşlar bu dünyadaki her şey insanın yaptığı ve yapabileceği şeylerdir. Bakın yapmadığınız şeyden bir şey beklemeyin. İstediğiniz şeyi mutlaka yapın. Yaptığın şey kaybolmaz. O nedenle bir felaket, bir bela geldiği zaman biri yardımıma gelecek diye bekleme. Çünkü bir insanın ilk sahibi yine kendisidir. Nitekim diyor, bela geldiği zaman o beleyi başına getiren de, yöneticisi yönetici ise, ana babansa, hatta tanrı bile gelmez senin imdadına. Sen halledeceksin bunu. O nedenle kimse, öyle bir kurtarıcı gelecek, bir siyaset değişmesiyle işler değişecek. Böyle bir şey bekleme kardeşim. Kendin nesin? Neye layıksın? Ona bakacaksın, layık olmadığın şey görmeyeceksin bunu toplumsal olarak alırsan bir toplum neye ne kadar layıksa o kadarını görecek bir türlü faturası var faturasını ödeyeceksin şimdi insan dünyaya iki şey için gelir buradan çıkıyor bir hani deriz ya hocam niye yapalım ki hele de bu ülkeyi düşün ki bu ülkede İyi insan olmak bir şey üretmek bilgili olmak hiçbir değere sahip değil ki hakikaten değil çünkü bu ülkede hiçbir şey bilgiye bilime dayalı yapılmıyor onun için de size net olarak söyleyeyim bu ülkede her şey yanlış yapılıyor bilime felsefe felsefeye göre her şey yanlış yapılıyor doğru düzgün yapılan pek şey yok yani hangisine getirin analiz edelim her şey yanlış yapılıyor sen kimse için düşünerek değil kendini gerçekleştirmek için yapacaksın. sen insan olmak için geldin bu dünyaya ve insan olmanın yolu da kendini gerçekleştirmektir kendini gerçekleştirmek eskiden fiziksel bedensel oluyordu bugün zihinsel kavasal oluyor ikinci de kendini gerçekleştirdikten sonra meta motivation dediğimiz insanlık için bir şey yapmaktır insanlık için bir şey yapacaksın şimdi ben e, yollarımı kesip bana hakikaten her katmandan e, dinleyicilerimizin olduğunu görünce onlara şunu tavsiye ediyorum herkes herkes Wood'un sonunda tabii tükenmişlik sendromu geliyor. Bundan da kurtulmak için mutlaka hangi işi yapıyorsak yapalım o işin kafasal boyutuna geçelim. Mesela bir kahvedeki garson orada gün boyunca duyduğun, gördüğün şeyleri yaz. Bulunsun. Bir de onların hangi alana girdiğiyle ilgili bir iki internetten okuma yaparsın, onu kitap yaparsın. Ben hiç unutmuyorum İngiltere'de bir belediye şoförünün günlüğü diye kitap yazdığından besteller oldu. Bir mali müşavir mesela. Sana gelen müşterilerin senden nasıl vergi kaçırmalarını istiyorlar onlar için? Bunları yaz. Hangi halk katmanından? Cinci mi? inci mi? Cinci mi? Dinsiz mi? E, hangi etnik şeyden? Bunları çaktırmadan şeylerin hangi bölgeden? Yani Bunların yaz, yaz bunları. Bu toplumun e, şeyini çıkarır. Bir başkası başka alanda. Mutlaka herkes yaşlandığında tükenmişlik sendromuna kapılmamak için gençken ya da fiziksel gücü varken mutlaka zihinsel kafa katmanı işine doğru bir kanal açsın. Anlatabildik mi? Evet hocam, bitti. Çok çabuk bitti. Evet bitti hocam. Yoksa ortalıkta görüyoruz bürokratik ve politik atık olarak dolaşırız. Evet buyurun. Evet böylece nokta alayalım artık çağdaş düşünmeyi. Bir sonraki programda tekrar burada olacağız. Hoşçakalın.